Herkese merhabalar, Felsefi Ateizm Podcast'ının 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın sorusu şu, evrim teorisi dinlerin kökenini, neden varlıklarını devam ettirdiklerini vesaire açıklamakta rol oynar mı? Dahası açıklayıcı bir rol oynaması ateistlerin ya da en azından dinlere inanmayanların eline bir koz verir mi? Hem evrimsel psikoloji hem de bilissel bilimler açısından bu soruları cevaplamaya çalışan görüşleri inceleyeceğim. Evrim teorisinin yapısıyla ilgili birkaç genel gözlemde bulunmak istiyorum öncelikle. Evrim teorisi özünde popülasyonların yani canlı gruplarının genel özelliklerini açıklamakta kullandığımız bir bilimsel teoridir. Yani bir popülasyonun tek bir bireyinde ortaya çıkmış bir özelliği açıklamakla pek ilgilenmez. Daha çok örüntülerle ve popülasyon içi normlarla, trendlerle ilgilenir. Dini inançların mevcut oluşu birbirlerinden bir hayli farklı olan insan popülasyonları arasında gördüğümüz en büyük popüler... Ee, Evrimsel trendlerden biri en büyük ortak noktalardan biri hiçbir dini inancın bulunmadığı bazı topluluklar bulmuş olmamıza rağmen e, tarih öncesi topluluklardan ya da ilkel topluluklardan bahsediyorum dinler hem e, çok yaygınlar hem de insan türünün tarihinde çok eski zamanlara kadar e, yer ediniyorlar dahası Dinlerin belli özelliklerinin türümüzün öncesine de gittiğini ima eden bulgular var. Önce türümüzde dini inancın ne kadar yaygın olduğuna ve türümüzün tarihinde ne kadar eskiye gittiğine bu inançların ee, yakından bakalım. Kasıtlı bir şekilde insan gömme davranışı ki e, bu davranış dini inancın en büyük indikatörlerinden biri olarak görülür e, ilkel formlarında olarak. E, bilinen en eski örneği bu davranışın. Yaklaşık 100 bin yıllık şükul Mağara, mağarasında ki sanırım benim e, bildiğim kadarıyla okunuşu bu şekilde. Ve kafzehten geliyor bunlar. Burada bir yaban domuzunun çene kemiğinin iskeletlerden birinin kolları arasına yerleştirildiğini görüyoruz. Bunun dışında ortaçağ devri civarında e, kırmızı okra dediğimiz renk verici maddenin, renk verici şeyin kullanımının arttığını görüyoruz. Ölüyü belli şekillerde... E, Gömme davranışı özellikle belli şeylerle beraber gömme davranışı yiyecektir eşyadır vesaire. Tarih öncesi insanlara kadar giden hayli yaygın bir davranış gibi görünüyor. Üst paleolitik dönemde sanırım 11 bin ila 50 bin yıl öncesine kadar olan dönem oluyor bu. Özellikle ayı kürtlerinin e, neandertaller arasında ortaya çıktığını iddia eden arkeologlar e, şu anda mevcut olmakla beraber e, konunun uzmanları arasında bir uzlaşı e, bu ayı kültleri konusunda pek bulunmuyor. Bu kadar geriye gidiyor mu bilmiyoruz yani. Öte yandan üst paleolitik dönemde doğaya ya da hayvanlara tapan çeşitli kültlerin var olduğunu biliyoruz. Aynı dönemde çeşitli ritüellerin ortaya çıktığını ve yarı insan yarı hayvan şeklindeki varlıkların çizimlerinin mağaralarda bulunduğunu da biliyoruz. Bu örnekler elbette günümüzde düşündüğümüz şekliyle din kavramını tam olarak karşılayan sistematik inançlar değiller. Ama dini davranış dediğimiz şeyin e, örneklerini teşkil ediyorlar gibi görünüyor. Peki günümüzden önceki e, hayvanların ya da türümüzden önceki hayvanların e, dini davranışlar açısından bakacak olursak ne bulacağız? Yani bu bizden önceki hayvanlarda da dini davranışa dair e, çeşitli bulgular var mı? Bu konu biraz tartışmalı zira öne sürülecek her iddia. Hayvan davranışlarını fazla insani yorumlama hatasına düşme tehlikesine sahip. Yani çok fazla insan biçimci bir şekilde yorum katıyor olabiliriz bu tarz hayvanların davranışlarına. Yine de bu noktayı göz önünde bulundurduğumuz zaman bile bize insan türü dışında ritüellere ve protodin diyebileceğimiz şeylere benzer davranışlar sergileyen hayvanları görebiliyoruz. Bunlardan bazıları şu şekilde olabilir. İlki şempanzeler. Şempanzeler sağanak yağmur ya da bir şelale gördüklerinde... Bir çeşit dans ediyorlar. Bunun bir çeşit elemental e, ritüel olduğunu söyleyen ya da bu şekilde yorumlar yapan primatologlar var. Jane Goodall gibi. Bazıları ise söz konusu davranışın e, bu şekilde yorumlanmasının fazla insan merkezci olduğuna dikkat çekiyor. Belki de sadece suyu gördükleri için sevinç duyuyorlardır diyebiliriz. Ama e, benzer davranışlar yine ağaçlara falan e, taş vurma şeklinde ilginç davranışlar da var şempanzelerde. Bunları da belirtmiş olalım. Onun dışında Afrika fillerinde ayla ilgili bazı ilginç ritüeller görünüyor. Mesela ayın hilal olup Dolunay'a ilerlemeye başladığı evrede aya doğru dal parçalarını salladıklarını görüyoruz ve Dolunay'da bir çeşit yıkanma ritüeli yaptıklarını biliyoruz. Bunlar bir çeşit e, proto protodinli ritüele benziyor ya da doğaya tapınma ritüellerine benziyor gibi görünüyor. Yine fillerde ölüyü büyük miktarlarda yiyecek ve çiçekle beraber e, gömme davranışı görülüyor. Yani ölülerine bir şekilde hürmet gösteriyorlar saygı gösteriyorlar belki bu da bir çeşit ilkel ölümden sonra inanca benziyor olabilir ya da bu şekilde bir yorum yapılabilir. Bunlar gibi davranışların insan dışı hayvanlarda bir çeşit protojinin var olduğunu desteklediğini söyleyebiliriz. O halde ulaştığımız sonuçlar şunlar bir dinler insanın geçmişinde oldukça eski ve yaygın fenomenler iki dini ritüel benzeri şeyleri diğer hayvan türlerinde de muhtemelen görebiliyoruz. O halde bu kadar yaygın, eski ve belki türler arasında da paylaşılan bir eğilimi nasıl açıklamamız gerekiyor sorusuna varıyoruz. Yani madem hem kendi türümüzde kültürler arası ortak bir eğilim var hem de diğer türlerle belki ortak eğilimleri paylaştığımız bir durum söz konusu. O zaman şu alternatif durum ortaya çıkıyor. Belki de bu eğilimin din dediğimiz şeyin, dini inanç dediğimiz şeyin bir takım biyolojik kökenleri var. Nitekim evrimsel biyologlar bu kadar yaygın özelliklerin Evrimsel açıklamaların olması gerektiğini düşünürler. Çünkü birbirinden bağımsız tür ve popülasyonlarda ortaya çıkmış olmasının bu özelliklerin. Biyolojik olmayan bir açıklamasının ee, doğru olmasının ihtimalinin düştüğünü söylerler. Yani eğer türler ve popülasyonlar arasında birbirinden ayrık türler ve birbirinden ayrık popülasyonlar arasında bu tarz bir ortak özellik varsa bunun biyolojik bir açıklamasının olması ihtimali artıyor. Dini inanç dediğimiz şeyin belki her yönü değil. Ama e, özü itibariyle biyolojik bir açıklamasının mevcut olması e, beklememiz gereken bir şeymiş gibi görünüyor. Peki dini inançların biyolojik olarak açıklanmasında e, öne sürülmüş tezler neler ya da e, bunları açıklama girişimleri neler? Önce bu açıklamaların iki ana kategoriye ayrıldıklarını söylemek gerek. Bu iki kategori kabaca şunlar. İlk kategori dini inançların e, yan ürünler olduklarını evrimsel açıdan iddia ediyor. Yani direkt olarak adaptif işlevleri için seçilmemiş olduklarını belirtiyorlar. Yan ürün görüşünün mantığını anlamak için verilen en yaygın örnek kanın renginin kırmızı olması mesela. Kanın kırmızı olması hayatta kalma ve üreme performansına katkıda bulunduğu için seçilen bir özellik değildi. Bunun yerine oksijen taşıma performansı yüksek olan bir biyokimyasal mekanizmayla beraber gelmiş bir yan üründü. Yani evrimsel süreçte doğal seçilimde kan kırmızı olacak seçildi seçilmedi. Dinleri yan ürün olarak açıklayan görüşler de bunu yapmaya çalışıyor aslında. Yani dinlerin adaptif faydaları için seçilmiş başka mekanizmalar nedeniyle ortaya çıktığını iddia ediyorlar. Ama dinin kendisinin adaptif faydaları yüzünden seçilmiş ve evrilmiş bir şey olduğunu reddediyorlar. İkinci alternatif görüşse anlayabileceğiniz üzere e, dinlerin özel olarak seçilme maruz kalarak ortaya çıkmış olduğunu yani adaptif bir işlevlerinin olduğunu ve bu işlev için seçilmiş olduklarını iddia eden görüşler. Bu görüşe ise adaptasyoncu görüş diyelim. Kanın kırmızı olması örneğine geri dönelim. Eğer sandığımızın aksine kanın kırmızı olmasının direkt bir evrimsel faydası olsaydı mesela kırmızı renkte kan e, artan kamuflajin imkanı sağlasaydı bize. Kan renginin e, adaptif faydası için seçildiğini belki söyleyebilecektik. Belki söyleyemezdik ama e, belki de söyleyebilecektik. Dini inancın adaptif e, açıklamaları da buna benzer bir şekilde dini inançların evrimsel faydalarının olduğunu iddia ediyor. Bu iki yaklaşıma biraz daha yakından bakalım. ürün hipotezinden başlayalım. Bu görüşün kabaca iki biçim aldığını söyleyebiliriz. İlki dini inançların bizlerin fail tespit etme sistemlerinin sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyen açıklama... İnsanlar failleri ve onların niyetlerini tespit etme yeteneğine sahip. Bu gözlemden yola çıkıyor bu teoriler. Çünkü buna sahip olmak onlar için avantajlıdır. Mesela yakınınıza gelen bir yırtıcı hayvanın niyetini sizi yem, niyetinin sizi yemek mi yoksa sizinle oyun oynamak mı olduğunu anlayabilmeniz gerekir. Ya da aynı sosyal çevrede yaşadığınız insanların eylemlerinden kaynaklanan şeyleri... Ve o kişilerin niyetlerini ayırt edebilmeniz gerekir. Bunlar gayet e, evrimsel faydaları olduğunu bildiğimiz e, yetiler. Bu gereksinim bizlerin fail tespit etme yeteneğinin evrimsel açıklamasıdır. Şimdi şu kilit noktayı düşünün. Yanlışlıkla bir fail varmış zannetmek orada olan bir faili tespit edememeye kıyasla daha maliyetlidir. Tam da bu nedenle bizler gölgeleri hırsız sanmaya... Hırsızları gölge sanmaktan daha fazla ediyoruz. Yani bu konudaki yanılmanın maliyeti yani nasıl diyelim. Fail detektörü konusunda bizim olmayan bir faili görmemizin maliyeti olan bir faili görmememizden çok daha fazla. Pardon çok daha az. Ve bu maliyet daha az olduğu için bizlerin fail detektörleri. Olması gerekenden yani optimal olan durumdan çok daha fazla çalışıyor. Yani hiperaktif bir e, fail tespit etme mekanizması olması lazım zihinlerimizde, beyinlerimizde. Bu da onların ara sıra yanılmalarına ve olmadık yerlerde failler, amaçlar vesaire tespit etmelerine neden oluyor. Buradan ulaşacağım şeyi az çok tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Fail tespit etme sistemlerimiz hiperaktif olduğu için olmadık yerlerde failler görüyoruz. Bu durumda e, doğa olaylarına ve bazı hayvanlarda e, davranışlarında bu hayvanların aslında sahip olmadıkları türden e, amaçlar ve faillik atfedilmesine neden oluyor bu hayvanlara ve eylemlere vesaire. Peki doğal süreçlerde faillik tespit ediyorsak ne yaparız? Söz konusu faillerin e, gözüne girmeye çalışırız. Neden? Çünkü bizler... Doğa olaylarını kontrol etmek isteriz, hasat zamanlarını belki kontrol etmek isteriz, avcı toplayıcıysak ava hayvanlarının miktarını kontrol etmek isteriz. Bunlardan sorumlu olan bir fail düşüncesine ulaştığımız zaman bu fail tespit edici mekanizmayla onlara karşı, onları memnun etmeye yönelik bazı eylemler yaparız ki ritüellerin kökeni de belki bu teşkil ediyordur. Yani mesela o, o faillere şarkılar söyleriz, belki ada Onlarla iletişim kurmaya çalışırız. Bu yolla da yapmaya çalıştığımız şey onları memnun ederek bizim çevremizin, çevremizdeki doğanın bizim istediğimiz gibi olmasını sağlamaya çalışmaktır. Dolayısıyla da faillik açıklamasının ve fail tespit ediciliğin hem faillere tapınma eylemini hem de ritüellerin kökenini açıklamakta bence iyi bir açıklama olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ikinci bir yan ürün hipotezi türü daha var. Bu ikinci e, yan ürün hipotezi biçimi ise bağlanma teorisi de yaklaşımdan yola çıkıyor. Örneğin Kirkpatrick e, dini kavramların çocuk ebeveyn bağının bir versiyonu olarak görülebileceğini belirtiyor. Nasıl ki zor zamanlarda ebeveynlerimizin, e, akrabalarımızın ve arkadaşlarımızın bire, bize bir... E, Dayanak sağlaması durumu söz konusu. Tanrı'nın da bu şekilde bunu sağladığını e, belirtiyor Kirkpatrick. Bu görüşün Freud'un e, din teorisiyle paralellikleri oldukça dikkat çekici. E, Kirkpatrick'in iddiasının e, adaptasyoncu bir açıklama olduğu şeklinde e, bir itiraz da yapılabilir ama. Yani sonuçta e, dini inancın bir çeşit e, motive edicilik e, işlevi var burada. Yani dolayısıyla dini inancın adaptasyoncu bir açıklaması olduğu da Belirtilebilir Petrik'in modelinde çünkü kendisi dini inançlarının faydaları olduğunu düşünüyor gibi görünüyor ama bu eleştiri bir adaptasyon olmakla adaptif olmak arasındaki farkı göstererek karşılanabilecek bir eleştiri bir özelliğin adaptasyon olması onun varoluş biçimiyle ilgilidir yani ne türden nedenlerin onun varlığıyla ilişkili olduğuyla ilgilidir. Eğer doğal seçilim söz konusu yetiği evrimsel faydası için seçmişse o özellik bir adaptasyondur. Yani o yönde bir seçilim baskısının sonucunda o özellik ortaya çıktıysa o özellik bir adaptasyondur. Ancak doğal seçilim bir özelliği evrimsel faydası için seçmemiş olmasına rağmen söz konusu özellik fiili bir, fiili bir evrimsel fayda sağlıyorsa o özelliğin adaptif olduğunu yine söyleyebiliyoruz. Yani hayatta kalmaya ve üremeye bir katkısı olduğunu yine söyleyebiliyoruz. Ama e, meydana geliş biçiminden dolayı o özelliği bir adaptasyon olarak belirtmemiz gerekmiyor. İlk kavram bir yetinin varlığa geliş biçimiyle, ikinci kavramsa fiili etkisiyle ilgili. Dolayısıyla din bu yaklaşıma göre adaptif olsa da yani bir evrimsel faydası olsa da adaptasyon olarak görülmeyebilir. Dinin bir yan ucunun olduğu görüşüne karşı öne sürülen en ciddi meydan okuma, dini ritüellerin ve bizatihi dinin kendisinin kültürler arasında çok büyük paralellikler gösteren ve karmaşık özelliklere sahip olması, ee, karmaşık bir yapıya sahip olması diyelim. Mesela şaman dediğimiz bireyleri düşünelim. Ee, tarih öncesi dinlerde şamanlık pratiği son derece yaygın gibi görünüyor. Ritmik tekrarlar, şarkı söylemek, tütsü yakmak, trans haline geçmek. Ee, insanları iyileştirmek, ruhlar alemiyle, ölülerle vesaire iletişime geçmek gibi şeyler. İlkel dinlerde gördüğümüz ortak temalar. Madem din bir adaptasyon değil de yan ürün, neden kültürler arasında bu derece ortak noktalar görüyoruz? Dinlerin ayrıntıları noktasında bile ortak noktalar görüyoruz diye sorabiliriz. Dahası dediğim gibi din çok katmanlı ve karmaşık bir fenomen. Bu kadar karmaşık bir fenomenin, bu kadar çok özelliği olan bir fenomenin, Salt yan ürün olarak açıklanmasında da evrimsel açıdan bir sorun olduğu düşünülebilir. Çünkü karmaşık şeyler genelde adaptasyoncu açıklamalar yaptığımız şeylerdir. Mesela kol dediğimiz organ karmaşık bir organdır. O yüzden kolun varlığını biz bir yan ürün olarak değil de bir adaptasyon olarak açıklamaya çalışırız. de benzer şekilde karmaşık olan pek çok katmanlı bir şekilde pek çok özelliği bulunan fenomenlerdir. Dolayısıyla dinin bir yan ürün olarak görülmesinde bazı problemlerin bulunduğu söylenebilir. Ama adaptasyoncu açıklamalar doğru olsa bile yan ürün tabanlı açıklamaların da bir bölümünün hala doğru olması mümkün diyebiliriz. Çünkü belki de dinlerin belli özellikleri adaptasyondur belli özellikleri yan üründür. Yani gerçek bunların ikisi arasında da yer alıyor olabilir. Yan ürün görüşüyle ilgili başlıca itirazlara ve yan ürün görüşünün ayrıntılarına değindim. Peki biz adaptasyoncu görüş hakkında ne düşünmeliyiz? Bu görüşte tıpkı yan ürün hipotezi gibi birkaç farklı görüşle beraber geliyor. İlk inceleyeceğimiz görüş dinlerin karşı tarafı yanıltmayı zorlaştıran bağlılık sinyalleri vermeye yarayan araçlar olduğu. Bunu gizli bir kulübe katılanlar da mutlaka bilir. Yani arkadaşlarınız arasında bir kulübe vesaire katıldıysanız ya da bir derneğe katıldıysanız böyle üyelik için sıkı şartlar arayan türden bir yere katıldıysanız bilirsiniz bunu. Pek çok kulübün özellikle gizli olanların e, giriş için oldukça zahmetli ritüelleri vardır. Ritüellerin bu kadar zor olması insanların kulübe duyacağı sadakati sağlama almaya e, yönelik bir tedbir olarak görülür. Yani çünkü e, orayı e, oraya sadakatle bağlı olmayacak birinin o kadar masraflı ritüelleri yapmak için daha az motivasyonu olacaktır. Yani ritüeller ne kadar zorsa insanlar birbirlerinin sadakatinden o kadar emin olurlar diyebiliriz. Dahası dini inançların güçlü olması söz konusu ritüellerin kişiler açısından maliyetini azaltan bir role de sahip. Yani eğer siz dini ritüellere gönüllü olarak giderseniz ya da gönüllü olacak türden şey, bir kişilik özelliğine sahipseniz, dini inançları gerçekten seviyorsanız, ritüelleri gerçekten seviyorsanız... Bu ibadetlerin ya da bu ritüellerin külfeti de sizin için o kadar az olacaktır. Yani dolayısıyla güçlü dini inançlara sahip olma eğilimi evrim tarafından seçilebilir. Çünkü dediğim gibi bu ritüellere katılmanın maliyetini azaltan bir adaptasyon olacaktır. Din grup üyelerinin sadakatini sağlamaya sağlama almaya yaradığı için grup içi işbirliğinde, grup içi bireyler arasındaki uyumu da kolaylaştırır diyebiliriz. Ayrıca bu görüşü savunanlar dini inancın basitçe fail tespiti yapmanın çok ötesinde özellikler e, sa, e, sergilediğini de belirtiyorlar. E, her şeyden önce normal fail tespiti yaptığımız zaman karşımızdaki faillerin bilgi açısından eksik ve kusurlu olduklarını kabul ediyoruz. E, ama dini tapınmanın öznesi olan failler e, bizlere kıyasla çok daha yüce ve bilgili failler olarak görünürler. E, madem ki dini inanç fail tespiti mekanizmasının bir yan ürünü. Neden insan benzeri failler değil de bu kadar güçlü bilgili failler tespit ediyoruz diye sorabiliriz. Bana kalırsa bu meydan okuma pek güçlü değil. Belki de fail tespiti yapıldığı zaman failin özellikleri e, spesifik bir şekilde o mekanizma tarafından tespit edilmiyordur. E, ama genel bir fail tesip, e, tespiti yapılıyordur. Ve bizler de o failin bıraktığı izlerden yola çıkarak söz konusu failin özelliklerini akıl yoluyla e, çıkarsamaya çalışıyoruzdur. Eğer bu doğruysa yani fail tespitinde akıl e, rol oynamıyorsa direkt olarak ama e, failin ne olduğu ile ilgili çıkarım yaparken akıl bir rol oynuyorsa e, tespit ettiğimiz failin bizden daha güçlü ve bilgili oluşuna e, ulaşmamızın şaşırtıcı olmadığını da söyleyebiliriz. Çünkü doğa olaylarına karşı bizler acil olduğumuz için bu doğal e, doğa olaylarından sorumlu olan failin bizden daha güçlü ve bilgili bir faile olacağını e, denk olması çok daha bariz bir şekilde e, man, makul geliyor. Çünkü e, eğer ki bizim kontrolümüz altında olmayan bir sürecin sorumlusu olan bir failin olduğunu düşünüyorsak, söz konusu failin bize kıyasla daha yüce ya da daha güçlü olduğunu kabul etmemiz çok normal bir şeymiş gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında bu e, Yanır'ın görüşüne yapılan bu me meydan okuma aslında pek güçlü bir meydan okuma değil bana kalırsa. Bunun dışında adaptif açıklamalardan biri de e, Dinin korkuları e, askıya almamızı yarayan türden mekanizmanı olarak e, evrildiği görüşü. Kabaca bu e, terör management teori diye geçiyor. Yani terör yönetimi, korku yönetimi teorisi olarak geçiyor. Bu teorinin iddiası da kabaca şu. Diyorlar ki e, din dediğimiz şey bizim e, ölüm korkusuyla yani çok klişe bir açıklamadır bu ama ölüm korkusuyla başa çıkmamız için evrilmiştir diyor. Ama bence şöyle bir sıkıntı var burada. Bir kere e, dinlerin spesifik özelliklerini biz bu teoriyle nasıl açıklayacağız problemi ortaya çıkıyor. Hani mesela ölümden sonra yaşamı e, vesaire e, açıklayabiliriz terör management teoriyle. Ama e, söz konusu ritüelleri nasıl açıklayacağız mesela? Ya da dinlerin bir takım e, kognitif rollerini nasıl açıklayacağız? Sadece terör management'a yaramıyor ki yani korku yönetimine yaramıyor ki bu e, din dediğimiz fenomen. Dolayısıyla burada e, çok eksik bir açıklama söz konusu gibi geliyor bana ki adaptif açıklamaların neredeyse tamamında bu eksiklik durumu söz konusu yan ürün açıklamalarının tamamında da e, bir eksiklik söz konusu ben açıkçası bu iki türden açıklamanın da hem adaptif hem yan ürün açıklamalarında bir miktar doğruluk payı taşıdığını düşünüyorum e, ikisinden herhangi birine tam olarak mail gösterdiğim söylenemez. Ama şundan eminim bu açıklamaların hepsi kısmi açıklama veriyorlar elimize yani hiçbiri bunların tam bütünleşik bir din açıklaması vermiyor bizlere ki biyolojik açıklamaların en iyisi bile gelse yani şu anda yapılabilecek hatta belki gelecekte de yapılabilecek en iyi dini açıklama pardon biyolojik açıklama bile gelse dini inançlarla ilgili olarak. Ben dini inançların her yönünün bu şekilde açıklanabileceğini de düşünmüyorum. Yani ortada bir kültürel, tarihsel bir e, durum da söz konusu. Yani ortada e, sadece biyolojik bir fenomen yok. Buradan da yol açıkacak olursak, hiçbir biyolojik din din açıklamasının e, tam bir açıklama sunamayacağını söyleyebiliriz. Ama bu yine de dini açıklama e, dini açıklamak konusunda biyolojinin çok önemli bir rolü olmadığını e, göstermez. Belki de birinci rol biyolojik nedenlere aittir ki ben bu alternatife sıcak bakıyorum yani dinin birinci açıklamasının biyolojik olduğu görüşüne ben sıcak yaklaşıyorum ama bu dediğim gibi dinlerin açıklamasının %100 biyolojik olduğu anlamına da gelmiyor ve son bir adaptif açıklamadan daha bahsetmek istiyorum ve ondan sonra da bu açıklamaların bize dinlerin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda ne diyebileceği ile ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bahsetmek istediğim son açıklama dinlerin bize bir şekilde ahlaki karar vermemizi kolaylaştıran bir zemin sağladığı yani atıyorum dini bir durumda yani dini bir inanç durumunda bir din oluşturmanız durumunda siz ahlaki seçim yapma konusunda hakemliği diyelim tarafsız sizin dışınızdaki atalara ya da bir çeşit üstün varlığa atıyorsunuz. Bu da sizin ahlaki seçimler yapma maliyetinizi azaltıyor. Ve size seçimlerinizi dayandırabileceğiniz bir otorite veriyor. E, bu da e, bu tarz direkt bir ahlaki otoritenin olması da ahlaki kuralların e, o topluma dayatılmasını ya da dayatılmasını demeyelim ama benimsetilmesini daha kolay e, gerçekleştiriyor. Yani bir nevi ahlaki normları topluma Benimsetme rolü olabilir e, dini inançların yani toplumun belli normları daha kolay benimsemesi yönünde bir adaptasyon olarak gecik, e, gelişmiş olabilir e, din dediğimiz şey işte ataların e, yargılarına güvenmek e, ruhların e, yargılarına güvenmek gibi e, ahlaki seçim yapmamızı kolaylaştıran ahlaki seçimlerimizin daha sağlam bir otoriteye sahip olmasını sağlayan bir çeşit adaptif işlevi olabilir deniyor. Bu açıklamada da ancak dediğim gibi dinlerin e, ahlaki yönünü bu açıklayabilse de bu durumu açıklayabilse de yani dinlerin neden bir ölümden sonra yaşama sahip olduğunu neden ahlaki bir koz verdiğini bize açıklayabilse de bu açıklamada diğer yönlerini açıklayamıyor dini inancı sonuçta dini inancı sadece ahlaktan ibaret değil belli ontolojik kabulleri de var hani atıyorum evrenin doğasıyla ilgili bize belli şeyler de söylüyor evrenin kökeniyle ilgili belli şeyler de söylüyor. Dolayısıyla dini inançlar sadece ahlaki kodlardan da ibaret değiller. Ve görebildiğimiz gibi hem adaptif açıklamalarda hem de adaptif olmayan açıklamalarda eksik olan bir taraflar mutlaka var. Yani bu açıklamalardan herhangi biri dinleri bütün yönleriyle açıklamak için yeterli değil. Dolayısıyla belki bu açıklamaların birkaçı bir arada sunulması lazım. Belki de bölük pörçük açıklamalar olması lazım. Yani hiçbir zaman... E, biyolojik nedenlerle tam olarak açıklayamamamız durumu söz konusu olabilir dini inançları. Ama elimizde umut vaat eden bir takım e, görüşler olduğunu da söyleyebilirim. Yani ortada dini inançların adaptif olduğu görüşünde de adaptif olmadığı görüşünde de yan ürün olduğu görüşünde de umut vaat eden yönler var. İki tarafında e, güçlü argümanların olduğunu düşünüyorum ben. Peki buradan neye ulaşabiliriz? Yani bu açıklamalar bize dini inançların doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda ne söylüyor? Biraz da buna bakalım. En başta dinlerin evrimsel kökeninden yola çıkan argümanların bize söylediği şey açısından anlamamız gereken şey şu. Bu mekanizmalar, bu evrim mekanizmaları, yan ürün olsun adaptif bir açıklama olsun. Bize dinlerin doğru olmaları durumunda da, dinlerin doğru olmamaları durumunda da Din diye bir şeyin ortaya çıkıp e, popülasyon içinde, insan popülasyonları içinde ya da zeki varlıklar içinde yayılmasının beklememiz gereken şey olduğunu söylüyorlar. Yani bu şu anlama geliyor. Dini inançlar yanlış olsaydı da yani ateizm doğru olsaydı ya da deizm doğru olsaydı da dini inançlar var olacaktı ve popülasyonda bu derecede yaygın olacaktı. Bunun çok ilginç bir sonucu var. Bizim epistemolojide e, ya da bilgi felsefesi dediğimiz alanda ee, güvenilir bir kognitif mekanizma, güvenilir bir bilissel mekanizma ile ilgili olarak e, sahip olduğumuz bir kriter var. Bu kriter şu: Eğer bir zihinsel mekanizma e, size o inancın doğru olduğu yönündeki inancı, e, o inancın yanlış olduğu koşullarda da verebiliyorsa, ya da o inancı, o inancın yanlış olduğu koşullarda da oluşturabiliyorsa, o mekanizma güvenilmez bir mekanizmadır. Epistemik açıdan. Bunun e, bozuk bir saat örneğiyle e, ele alalım. Diyelim ki bir saat bozuk ama siz ona bakıyorsunuz ve doğru sonuca ulaşıyorsunuz. Atıyorum saat 12.30 olsun. Siz baktığınızda tesadüfen saat 12.30'tu ama saat bozuk durmuş bir saatmiş. E, bozuk bir saat olduğu için de o saatten yola çıkarak ulaştığınız inancın güvenilmez bir inanç olduğunu ve o saate bakarak elde ettiğiniz şeyin bilgi olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bilgi dediğimiz şey tesadüfen doğru ya da tesadüfen yanlış olan bir şey olamaz. Yani nedensel bir bağ olması lazım o saatin doğruluğuyla ve zamanın doğru olmasıyla ilgili olarak. Yani o saatin özelliklerinin sizin saatin kaç olduğuyla ilgili inancınızın doğru olmasının nedeni olması lazım. O saatin güvenilir bir saat olması lazım. Mesela şu şekilde örnekleyebiliriz. Bozuk bir saat birkaç dakika sonra ge gelmiş olsaydınız oraya sizde yanlış bir inanç e, ortaya çıkaracaktı. Neden? Çünkü birkaç dakika sonra gelmiş olsaydınız saat yine aynı olacaktı. Ve e, aynı olduğu için de yanlış bir inanç vermiş olacaktı size. Ya da birkaç dakika önce gelmiş olsaydınız e, birkaç dakika önceyi değil de 12.30'u göstermiş olacaktı. Ve yine yanlış bir inanç oluşmasına neden olacaktı. Buna benzer bir şekilde şunu düşünelim. E, Elimizde sağlam bir saat olduğunu düşünün. Bu sağlam saatin olduğu odaya ben birkaç dakika önce gelseydim saat birkaç dakika önce olarak gösterecekti. Birkaç dakika sonra gelseydim saat birkaç dakika sonra gösterecekti. Yani bu farklı değişen koşullarda da bana güvenilir bir inanç sağlayacaktı. Güvenilir bir e, temel sağlayacaktı bu e, düzgün çalışan saat özellikleri nedeniyle. Dolayısıyla güvenilir temel. Doğru çalışan saat güvenilir bir mekanizmadır. Yanlış çalışan saat ise o inancın yanlış olduğu koşullarda da aynı inancı doğurduğu için güvenilmez bir mekanizmadır. Buradan yola çıkarsak dinlerin evrimin, evrimsel kökeniyle ilgili bu açıklamaların bize çok önemli bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Bu mekanizmalar bize diyor ki dinler yanlış olsa da sizin zihinlerinizde e, bu inançları oluşma, oluşturmaya eğilim göstermenizi sağlayacak. Ya da bu inançları oluşturacak bir takım mekanizmalar olacak. Yani bu mekanizmalar Tanrı varsa da olacak, Tanrı yoksa da olacak. Dolayısıyla bizim aslında beyinlerimizin e, dini inanca ulaşmamızı sağlayan bölümü... ...güvenilmez bir epistemik mekanizma. Yani bozuk saate benziyor. Çünkü Tanrı konusundaki inanç doğru olsa da Tanrı inancı oluşacak. Yanlış olsa da Tanrı inancı oluşacak. Dolayısıyla evrimsel biyoloji bize dinleri oluşturmamızla ilgili zihinsel yetilerimizin güvenilmez olduğunu ve bozuk saate benzer türden yetiler olduğunu gösteriyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bir ateist pekala şunu diyebilir. Dinleri oluşturan zihinsel mekanizmalar güvenilmez mekanizmalardı. Çünkü onları seçen evrimsel süreç onların doğru ya da yanlış olmasıyla ilgilenmeyen türden bir süreçti. Yani dinin Dinle ilgili düşüncelerimizin, dinle ilgili eğilimlerimizin tam olarak Tanrı yoksa olacağı şekilde var olduğunu söyleyebilir bir ateist bu durumda. Dolayısıyla e, zihinlerimizin e, dini inanca ulaşma açısından güvenilmez bir şey, e, ekipmanla e, doğduğunun ya da evrimleştiğini söyleyebilirler ateistler. Dolayısıyla burada bence e, dini inançlara karşı evrimsel bir argüman diyebileceğimiz e, epistemolojik bir argüman e, ortaya çıkıyor. <gülüyor> evet, bakalım. Dolayısıyla da bence e, dolayısıyla da bence evrimsel açıdan e, evri dolayısıyla bence dinin evrimsel kökenleri açısından düşünecek olursak. Bu evrimsel görüşler adaptif görüş ya da adaptif olmayan görüş vesaire bize en azından bir derecede olsa dini inançların güvenilmez epistemik mekanizmalarla oluştuğunu gösteriyor. Ve güvenilmez epistemik mekanizmalarla ulaştığımız bir inanç da güvenilmez bir inanç olacaktır büyük oranda. Tıpkı bozuk bir saatle ulaştığımız saatin kaç olduğu inancının güvenilmez bir inanç olacağı gibi. Ama bu yaklaşıma dair e, öne sürülebilecek bir takım eleştiriler de elbette var. Bu eleştirilere biraz bakacağız şimdi. İlk eleştirimiz e, kökensel saflataya düşüldüğü şeklinde. Bu eleştiri kabaca şunu diyor. Bir fikrin kökeninden ya da nereden ona ulaşıldığından yola çıkarak onun yanlış olduğunu söyleyemeyiz diyor. Ama şöyle bir sıkıntı var kökensel safsataya eleştirisinde. En azından bazı durumlarda... O inanca ulaşmanın mekanizmalarının o inancın yanlış olması ihtimalini arttırdığını söyleyebiliriz. Mesela şöyle düşünün biri diyelim ki ekonomiyle ilgili çeşitli kararlar veriyor. İşte kendi şirketinin hisse senetleriyle ilgili bir takım kararlar veriyor. Ama bu adam kararlarını yazı tura atarak veriyor. Şimdi bu yazı tura atarak karar veren kişi muhtemelen piyasayla ilgili verileri iyi bir şekilde analiz eden birine kıyasla daha fazla yanlış karar verecektir. Yani dolayısıyla o inanca ulaşmak için kullandığı mekanizma, yazı tura atma mekanizması demek ki o inancın daha az güvenilir olmasını sağlıyor. Burada kökensel safsataya düşmüyoruz. Sadece bu mekanizma ile ulaşılan inançların yanlış olması ihtimali daha fazladır diyoruz. Dolayısıyla bu evrimsel mekanizmalar da dini inancın kökenini teşkil ediyorsa ama yazı tura atmak gibi güvenilmez bir epistemik mekanizma söz konusuysa burada da diyebiliriz ki bu mekanizmayla ulaşılan inançların da doğru olması ihtimali azalıyor. İkinci beyleştiri ise e, tanrı ve din lehine ek gerekçeler sunularak bu argümanların etkisinin ortadan kaldırılabileceği yönünde. Ama şöyle bir durum var bu elbette olabilir diye cevap vereceğiz bu argümana. Ee, ama argümanı bunun olabilir olması etkilemez. Çünkü argümanın iddiası zaten bütün delilleri hesaba kattığımız zaman bu evrimsel argümanın tek başına Tanrı'nın yokluğunu ya da dinlerin yanlışlığını kanıtladığı değil. Yani ek argümanlar bu argümanın gücünü nötrleyebilir hatta tersine dahi çevirebilir. Ama e, argüman bu şekliyle diğer bütün delilleri eşit tutmamız halinde bize dinlerin yanlış olduğuna dair bir gerekçe veriyor en azından. Gibi görünüyor bana en azından. Ee, ve son bir açıklama ise son bir cevapsa bu argümana dair son bir eleştiri ise e, Tanrı evrimsel süreç aracılığıyla dini inançları doğamıza yerleştirmiş olabilir diyor. Ona inanmamızı istediği için Tanrı bunu yapması da çok normal bir şeydir diye devam ettiriyor söz konusu argümanı. Yani Tanrı bizim ona inanmamızı kolaylaştırmak istiyor. Dolayısıyla ona inanmamız için inşa ettiği beyinlerde diyelim dolaylı yoldan da olsa... Dini inançları yönelik bir eğilim meydana getiriyor. Bu pek doğru olabilir bence. Yani Tanrı varsa böyle bir inanma mekanizmasını bize vermesi çok normal olurdu. Ancak dünyada yanlış olan pek çok dinde var. Eğer din içgüdüsünün amacı Tanrı'ya ulaşmamızsa, neden birbirinden çok farklı Tanrı tasavvurlarına değil de belli bir Tanrı'ya ulaşmıyoruz ki? Yani neden bu bizde inşa edilen Tanrı'ya ulaşma me mekanizması? Bizi tek bir dini geleneğe ya da tek bir e, tanrı tasavvuruna yönlendirmiyor diye sorabiliriz. Çünkü tanrının amacı ona ulaşmamışsa e, söz konusu mekanizmanın yanlış tanrılara ulaşmamızı da engelleyecek türden bir mekanizma olması gerekmiyor muydu? E, dolayısıyla ben açıkçası bu kadar büyük bir dini çeşitliliği bu kadar büyük bir tanrı tasavvuru çe çeşitliliğini e, tanrının bize ona ulaşmamız için bir e, mekanizma koyması hipoteziyle İyi bir şekilde açıklayamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü dini çeşitlilik bu şekilde açıklanabileceği kıyasla çok daha fazla gibi görünüyor bana. Ee, ya bir çeşit dini çoğulculuğu kabul etmesi gerekiyor dindarların. Yani bütün dinlerin bir derece kurtuluşa erme şansının olduğunu, bütün dinlerin bir şekilde Tanrı ile ilgili hakikate belli bir derecede de olsa erişebildiğini, Kabul etmeleri gerekiyor dindarların. Eğer ki bütün dinlerden dindarların cennete cehenneme vesaire e, ya da cennete diyelim genel olarak gitme ihtimalleri varsa benim bahsettiğim bu dini çeşitlilikten eleştirinin gücü azalıyor. Ama e, eğer bu doğru değilse ki çoğu dindarda benim gözlemlediğim kadarıyla bunun doğru olmadığını düşünüyor. Bu demek oluyor ki e, söz konusu dini çeşitlilik bu mekanizma açısından bir sorun yaratıyor. Dolayısıyla ben şu sonuca varıyorum. Ee, Tanrı'nın evrimsel süreç aracılığıyla Dini inançları doğamıza yerleştirmiş olması eleştirisi Bence pek başarılı değil Çünkü bu eleştiri hem e, Dini inançların ve Tanrı tasavvurlarının Çeşitliliğini açıklayamıyor ee, Hem de Nasıl diyelim şunu e, Şu itirazı hala karşılayamıyor Dini inançlar yanlış da olsaydı Bu mekanizma bu şekilde var olacaktı Dini inançlar doğru da olsaydı Bu şekilde var olacaktı eğer evrim mevcutsa Yani dolayısıyla Bozuk saat analojimiz hala sağlanmış gibi görünüyor. Tanrı varsa bu mekanizmayı yaratmasını beklememiz görüşü. Dolayısıyla bu bozuk saat analojisinin ortadan kalkmasına ya da gücünün zayıflamasına neden olmuyor. Çünkü Tanrı yoksa da biz bu mekanizmaları bekleyecektik. Dolayısıyla bence bozuk saat analojisine bu argümanla karşı çıkılamıyor. Bu haftalık o zaman. Bu hafta. Bu hafta şunlara değindik o zaman. E, kapatmadan önce onu bu kapatmadan önce e, bu bölüm kapatmadan önce nelere değindiğimden bahsetmek istiyorum. Kabaca adaptasyoncu ve e, bu bölümü kapatmadan önce bu hafta nelere değindiğime kabaca bir e, değinmek istiyorum. Adaptasyoncu din görüşüne değindik. E, adaptasyoncu olmayan yarının açıklamalarına değindik. Dini inançla ilgili olarak. Ve bu açıklamaların e, dini inançların doğruluğu ya da yanlışlığı açısından bize neler gösterdiğini anlatmaya çalıştım. Anlatmaya çalıştığım kadarıyla e, bu evrimsel açıklamaların dini inançlara ulaşmamızı sağlayan bilişsel yetilerin güvenilmezliğini gösterdiğini belirttim. Bu yetilerin güvenilmezliğini gösterdiği için de söz konusu e, evrimsel açıklamalar. Dini inançların yanlış olması ihtimalini. Arttırdığını söyledim bu evrimsel açıklamaların. Ee, bu savım elbette tartışmalı bir sav. Ee, yani bu tartışmalı sava itiraz edenler olursa elbette yorumlarda e, onların itirazlarına da bakmaya çalışırım. Ee, eleştirilerde de belli bir yere kadar cevap vermeye çalışırım. Belli kaynaklar yollayanların kaynaklarını e, irdeleyebilirim vesaire. O yüzden e, buraya kadar eğer dinlediyseniz teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.